Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programında daha sizlerle birlikteyiz. Pandemin yasakları bitti ama hala radyoya duyduğumuz özlem bitmedi maalesef. Yine biz tedbirler çerçevesinde uzaktan e, evlerimizden yayın yapıyoruz. Bu yayını da ben kendi evimden ...kurduğum, oluşturduğum stüdyodan e, yapıyorum. Yaklaşık iki ay oldu, iki ayı da geçti zannedersem. Radyoyu da özledik, radyodaki arkadaşlarımızı da özledik. Neyse ki bir şekilde siz değerli dinleyicilerimize, açık radyo dinleyicilerimize ulaşmayı başarıyoruz. Ekonomi, ekoloji programında biliyorsunuz her hafta Türkiye'de e, meydana gelen, yaşanan e, çevre olaylarına dikkat çekiyoruz. Yine öyle yapacağız. Memleketteki en büyük meselelerden bir tanesi de e, kirli hava temiz havaya ulaşamamak bu e, Türkiye'nin dört bir yanında bu sorun var bunun da en büyük kaynaklarından biri termik santraller. Batı'da özellikle e, temiz e, enerji kaynaklarına yönelirken e, Türkiye'de de bir takım yatırımlar var. Ancak buna rağmen termik e, inadından bir türlü vazgeçilmiyor. Türkiye'nin enerji politikalarının e, içerisinde, e, enerjiye yapılan yatırımların içerisinde termik santrallerin payı bir türlü e, azalmıyor. Şimdi onlardan birini konuşacağız. Adana'daki, Adana Yumurtalık ilçesine yapılan ve su kumsalındaki Hunutlu Termik Santrali e, bazı sivil toplum örgütleri Adana'ya yapılan bu termik santrale ilgili bir kampanya başladı. Çok da yeni bir kampanya. Önceki gün başladı zannedersem. Adana Temiz Hava e, Kampanyası. Şimdi bunu konuşacağız. Telefon attığımızda avukat İsmail Hakkı Atal var. İsmail Bey merhaba. Merhaba Serkan Bey. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi karşımda da e, bir reji yok. Telefon attığımızda olup olmayacağınıza emin olamıyorum. Biraz tedirgin oldum. Nasılsınız? Nasıl geçiyor? Önce pandemi daha olur, daha yasaklar bitti. Onu soralım. Valla işte biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi hani e, memleketteki bu kadar çevre sorunlarına, ekoloji sorunlarına artık hayatımızı tehdit etmesine rağmen Hani Allah şükür hayattayız hala, devam ediyoruz mücadele diyelim. Yani şeyde e, hani e, bence e, bu kadar büyük, so yoğun bir saldırıya rağmen yine de iyi durumdayız diye düşünüyorum. Evet şimdi özellikle bu inşaat alanlarında, enerji alanlarında işte bir takım maden arama, tarama çalışmalarında ee, bu pandemi döneminde hiç ara verilmedi. İhalelere ara verilmedi. Yani her şey hayat durdu ama bu, konular, bu konularda hayat durmadı. Neyse ki e, siz de takip ediyorsunuz. Ee, yani pandemi yasakları bitti ama e, zaten üzerinde çalıştığınız bir konuydu Adana'daki bu termik santrali. Siz aynı zamanda Mersin Akkuyu termik e, nükleer ile ilgili de e, o sürece çok yakından takip edip davalara müdahil olan bir avukatsınız. Ben programı kapatmadan, 30 dakika süremiz var, programı kapatmadan da mutlaka e, değinmek istiyorum ama Adana yumurtalıkta ne oluyor? Bize önce e, bunu anlatır mısınız? Neden bugün tekrar Türkiye'nin gündemine, çevirici kuruluşlarının gündemine bu konu geldi? Yani aslında bu e, hani 2000'li 2000 yılların öncesinde, işte 95 ya da 96'da sanırım bakü tisliş ceyhan Murat boratın anlaşması imzalandıktan sonra bu sistemin kuruluş izninin bir uh, enerji sektörü başta olmak üzere kirletici sektör saldırısı oldu. Yani e, biz mesela 2011'de 8 tane termik santral lisans iptal davası açmak zorunda kaldık. 2014'te 5 tane, 2016'da 7 tane. Bu bugün e, bu kampanyası yürüttüler. Enma termik santrali bizim 2016'da açtığımız 7 tane termik santral lisans iptal davasından birisi. Ve Hı. 2011'de Bizim açtığımız ilk davalarda ki bir tanesi şu anda Körfez'in karşı kıyısında çalışan Atlas Enerji Bilal Kömürlü Termik Santrali iki tane daha dosyada toplam üç dosyada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bizim lehimize bir iştihat oluşturdu. Bu termik santrallerin tamamının kümülatif etkisinin hesaplanması gerektiği yönünde. Ve hı hı. Zaten yıllardır, yıllardır e, istediğiniz bir şeydi, değil mi? Kümülatif etki. Evet, evet, evet. Çok önemli. Ama şöyle bir şey var, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu hiçbir şekilde kümülatif etki hesaplamadan yine lisans vermeye termik santral lisansı vermeye devam etti. Ve hı hı. E, olayın sonucunda işte 2016'da da şimdi bu bizim e, kampanyası yürütülen hem termik santralinin davasını açtık, 7 tane termik santral lisanslıtal davasından birisi ve biz hep şunu iddia ettik yani bunların bütün termik santrallerin chat raporlarında kümlet hesaplanması gerekiyor. Ve Türkiye'de hiçbir kirletici tesisin chat raporunda kümlet hesaplanmıyor. Sanki o bölgede sadece o nükleer santral, o termik santral, o hidroelektrik santral, o jef veya o ankın madene olacakmış gibi hesaplanıyor. O bölgede, o havza içerisindeki diğer kirletici tesislerin Bölgeye, o havzaya, su kaynaklarına Havaya, toprağa, karıma olan Etkisi hesaplanmıyor Ve nitekim hı hı. E, işte Bu Emba Termik Santralinin de Çet raporu olur mu çıktı Arkasından biz lisans iptal davası açtık Ve şunu iddia ettik yani 2002 yılından, 2003 yılından beri Emba Termik Santrali projesinin 1800 metre e, Kuzey doğusunda çalışan Su gözü termik santrali var zaten Bu su gözü hı hı. termik santrali 2003'den bu yana çalışıyor ve ben 2005'ten bu yana biz orada arkadaşlarımızla da bu davaları takip ediyoruz. Biz 2005'ten bu yana Sübürü Termik Santrali'nin çalıştığı bölgede hayvanların sakat doğduğunu, insanların öldüğünü, kanser olduğunu gördük. Ve bu tecrübeye dayanarak dedik ki yani bu 1800 metre ötesinde çalışan bir termik santral var. Bu davada biz halk sağlığı uzmanı bir kişi talep ediyoruz dedik. Mahkeme kabul etti. Halk sağlığı uzmanı bir kişi Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdı. Serkan Bey ve 2009'la 2014 arasındaki kanser istatistikleri geldi ve yumurtalıkta nüfusun azalmasına rağmen kanser sayısının yüzde 1200 arttığı ortaya çıktı. Bakın 2009'da... Şimdi bu, bu çok bu çok önemli. Araya gireceğim. Çünkü birçok yerde yani Dilovası'nda da Afşin Elbistan'da, Batı Karadeniz'de, Çanakkale'de vesaire bu konularda uğraşan uzmanlar, sivil toplum örgütleri de var, halk sağlığı uzmanları da var. Genelde bu verilere ulaşılamıyor. Yani Kanser Vakalları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan geliyor ya, siz nasıl ulaştınız ve çok çarpıcı bir bilgi gerçekten bu. Valla şey e, hani burada şöyle, e, biz değil, bir kişi Sağlık Bakanlığı'na yazı yazdı, Sağlık Bakanlığı'nda cevap gönderdi. Yani bir şekilde e, Sağlık Bakanlığı nasıl ile 2015-2016 arasındaki kanser istatistiklerini gönderdi. Ee, ve aslında bu belki de e, Türkiye'de ilk defa çalışan bir termik santralin bölgede halk sağlığını nasıl olumsuz etkilediğini, nasıl yıkıcı etki gösterdiğini, insanları nasıl öldürdüğünü gösteren evet. belki de ilk rapor. Yani şeyde mesela 2009'da 5 kanser vakası tespit edilmiş, 2010'da 7'ye çıkmış sonra sırasıyla her yıl 12, 19, 44 ve 2015'te 60 olmuş. 2009'da 5 kanser vakası, 4 kanser çeşidi varmış. ...2014'te 60 kanser vakansı 14 kanser çeşidi olmuş. E şimdi bunun yanında hmm. siz bir tane daha 1800 metre yanında bir tane daha termik santral çalıştırırsanız... ...bu kanser vakansı işte tabii 2014'ten sonrasında ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi belki yumurtalıkta yılda 200-300 tane kanser vakansı var bilemiyoruz onu. Çünkü 2014'ten sonraki istatistikler yok. Ama yanında bir tane daha şey yaparsanız bunda çarpan etkisiyle bilimde buna exponential growth katlanarak artış deniyor. Yani belli bir şeyden sonra, ivmeden sonra belli eşit noktalarını geçtikten sonra... Artık aritmetik artış hızından geometrik artış hızına sıçrıyor. Mesela bunun son örneğini işte bu Covid-19 vakalarında gördük nasıl geometrik artışa sıçradığını. Türkiye'de Mart ayında bir tane Covid vakası geldi. Ondan sonra bir baktık binlerce insan öldü. Yani bu benzer bir sistem yani doğadaki sosyal sistemlerdeki e, işleyiş birbirinin aynı aslında benzer bir sistem insanlar zannet, zannetmesin yani burada işte bir termik santralden 60 tane var ikincisinde 2 tane olursa 120 olur hayır öyle olmuyor bu belki 10 katına çıkacak 15 katına çıkacak biz bunun çıkmaması için gayret sarf ediyoruz İnşallah bunu engelleyeceğiz diye düşünüyorum yani şeyde e, bu kadar bariz açık şeylere rağmen ben e, bu termik santralin çalıştırılacağını da düşünmüyorum zaten ee, bir şuna da değinelim. Ee, Adana'daki ya bu termik santrallerin oluşturduğu sağlık sadece kanser vakaları değil, hava kirliliği e, verileriyle de Adana'nın havasının kirli olduğu zannedersem aşikar. Evet, evet, evet. Yani şimdi e, çevremendikleri odasının 2018 ve 2019 raporlarına baktığımızda ki bu odanın raporları devletin resmi, Hava kalitesi ölçüm istasyonundan alınan verilere dayanıyor. Hı hı. 2018'de Türkiye'de 60 milyon insan Dünya Sağlık Örgütü'nün, Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin sınır değerlerinin üzerinde kirli hava solumuş. 2019'da bu 75 milyona çıkmış. Şimdi biz hep yıllardır kirli havanın kanser yapıcı etkisinden bahsediyorduk. İnsanların işte akciğer solunum yolları sistemi rahatsızlıklarına yol açmasından, tarım alanlarını mahvetmesinden, tahrip etmesinden, denizdeki balığı öldürmesinden bahsediyoruz. Fakat Şimdi bu Covid-19 koronavirüs salgınıyla beraber dünya kömür ve petrol tüketimi açısından yeni bir döneme girdi, girecek. Neden derseniz bakınız şeyde e, İtalya salgından çok vurduğu ülkelerden birisi İtalya'da ölüm dataları üzerinde bir çalışma yapıldı. Havası kirli. Kuzeyde, Lombardiya'da fabrikaların olduğu yerde Covid-19 ölümleri %12 çıktı. Havası temiz olan güneyde %4,5 çıktı. Hollanda'da ve bu, bunu Dünya Bankası yaptırdı. Bakınız bu da çok ilginç. Yani bu termik santrallerinin çoğunun kredi aldığı finans kuruluşudur Dünya Bankası. Dünya Bankası'nın kendi yaptırdığı Hollanda'daki 355 yerleşim yerindeki data çalışmasında aynen şu çıktı bakınız. Metreküp de biliyorsunuz bu termik santraller hani havaya e, partikül maddesi alıyor. 10 mikron ve 2 evet. mikron. 2,5 mikron partikül maddede İki mikrogramlık artış, yani 10 mikrondan Dünya Sağlık Örgütünün verdiği baz değer almışlar. Dünya Sağlık Örgütünün verdiği sağlığa zararlı sınır değer 10 mikrogram bölü metreküp, iki buçuk partikül madde için. Türkiye'de birçok yerde ölçülmüyor. ölçülen yerlere baksınlar çevre mühendisliği odasının raporlarında var. Erzurum'da mesela 40. Şimdi Hollanda'da 10 mikrondan, 12 mikron, 12 mikrogram bölü metreküp'e çıktığında, sadece iki mikrogram çıktığında. Covid-19 vakaları yüzde yüz atmış. Tabi ki katı sıçramış. Amerika'da Harvard Üniversitesi'nin yeni yaptığı çok çarpıcı bir çalışma var. Artikül maddedeki sadece bir mikrogramlık artış Covid-19 ölümlerinde yüzde sekizlik artışa sebep olmuş. Yani bugün bizim karşılaştığımız bu Covid-19 koronavirüs salgınından bütün dünyanın etkilenmesinin insanların ölmesinin en önemli sebeplerinden birisi... Kömür ve petrol tüketiminin neden olduğu, havaya saldığı partikül maddelerin neden olduğu hava kirliliği. İşin ilginç tarafı İtalyanlar şunu buldular geçenlerde. E, havaya bu partikül maddeler salındığı zaman bu partikül maddeler havada koronavirüsleri taşıyor, yaşatıyor ve uzak mesafelere götürüyor. Yani e, bu... Hani programın başında e, dediniz ya yani işte aylardır hani şeyde e, hani iki aydır kendimden idare ediyorum buradan yapıyorum yayınları diye. Şimdi eğer kömür ve petrol tüketimini sonlandırmazsak yani evimizde daha çok kapalı kalmak zorunda kalacağız çünkü bilmem insanları şunu tespit ediyorlar diyorlar ki bu 2010'daki e, sarf virüs salgını da bir koronavirüs virüs mutasyonu. 2012'deki MERS virüs salgını da bir koronavirüs mutasyonu. 2019'daki COVID-19 virüs mutasyonu da bir koronavirüs ıı, mutasyonu. Ve bilim insanları şunu söylüyor. İlk mutasyonla ikinci mutasyon arasında 10 yıllar. İkinci mutasyonla üçüncü mutasyon arasında 7 yıllar. Bir sonraki mutasyon daha kısa bir sürede gerçekleşebilir ve hayvanlar aleminde insanları hasta edebilecek 1 milyon 700 bin virüs var diyorlar. Yine başka bir bilimsel çalışmayı söyleyeyim size. 2010 yılında bilim insanları bir çalışma yapmışlar, tespit etmişler, birçok makaleyi birleştirmişler. Koronavirüs mutasyonlarının en önemli sebebi iklim değişikliği, çevresel ekolojik kirlilik, endüstriyel tarım, endüstriyel hayvancılık ve madencilik faaliyetleri. Ve bunun yanı sıra canlı hayvan ticareti hani bizim buraya anguslar falan filan ithal ediliyordu ya yani başka hı hı, ekosistemlerden hı. hayvanların başka ekosistemlere gitmesi insanların küreselleşme nedeniyle çok sık yer değiştirmesi de bir anda bu koronavirüs salgınlarını bütün dünyaya a, a, şey yapabiliyor a, çok aniden küresel bir hale gelebiliyor dolayısıyla evet. insanlığın şu anda yani biz yıllardır hep bu kanser istatistikleri üzerinden gittik şu anda bizim kampanyamızda ana olarak buna çünkü bu bir somut bir veri. Ama önümüzdeki süreçte bizim ve bütün dünyanın dünyadaki tüm termik santralleri kömür tüketimini acilen sonlandırması gerekiyor. Aksi takdirde bu kömürlü termik santrallerin bacasından çıkan partikül maddeleri tutabilecek bir sistem dünyada yok. 2,5 mikron partikül madde tutabilecek bir sistem dünyada henüz icat edilmedi. Ve bu biraz önce bahsettiğim İtalya'daki, Amerika'daki, Hollanda'daki çalışmaların hepsi İki buçuk mikron partikül madde üzerine yapılmış çalışmalar. Dizim Şimdi da, evet. size ek yapayım. Birincisi e, 2009 2019 yılındaki bu Çevre Mühendisleri Odası'nın e, incelemesine göre de araştırmasına göre de 236 günden yılın yüzde 65'inde kirli hava solumuş Adana. Evet, ee, evet, hep evet. şunu söylüyorlar, e, yani Covid-19 çıktığından beri e, tartışmaların odağında hava kirliliği var. İşte Covid-19 yasaklar başladı, hava kirliliği azaldı. Şunu çok net biliyoruz, yani havadaki o partikül kirleticiler arttıkça virüs de hava yoluyla o partikülleri tutunup bulaşma hızı daha yüksek oluyor. Evet. Covid-19 bize ne gösterdi aslında? Bundan sonra belki de Türkiye'nin de özellikle bu ekonomi enerji enerji yatırımlarına belki de farklı bir bakış açısı getirmesi gerekecek. Covid-19 biraz bize bunu anlattı çünkü hayatımız ne kadar değerli, sağlık ne kadar değerli, hava kirliliği ne kadar önemli, bu partiküller ne kadar önemli. Bence bir kez daha anlamış olduk ve buna göre adımlar atmak. E, gerekir diye düşünüyorum. Aslında siz de bunu söylediniz. Aynısını verilerle, istatistiklerle. Şimdi ben başka bir şey sormak istiyorum. Sonra da Akku'ya geçeceğim. E, Greenpeace'ın hazır adı bir kara atlas vardı. Ülkedeki hı hı. ben radyo dinleyicilerimize de bunu hatırlatayım. Greenpeace hı hı. bir kara atlas çıkartmıştı. Nerede termik santral Yapılıyor, onları işte yapım aşamasında olan, işletme işletme aşamasında olan hepsini e, tek tek işaretlemişlerdi. Şimdi buradan gördüğüm kadarıyla e, enerji üssü ilan edilen yerler var. İşte benim de doğup büyüdüğüm Karadeniz e rehinenin içinde bulunduğu bu çatal ağzı termik santrallerin oldu. Batı Karadeniz'de bir enerji üssü planı var, termik hı hı. santrallerle ilgili. Çanakkale, Karabiga bu bölgede de var. İşte Afşin, Elbistan zaten herhalde Türkiye'nin en büyük e, kömürlü yakıt santrallerinde en büyük üs, bir de bu Adana var. Benim tespit yani bir, birincisi bunlar doğru mu? Neden buralar? Yani sonuçta e, yerli Çömür çıkarılacak, yakılacak da değil. İtalya'nın git yakılıyor, bunu biliyoruz. Neden özellikle buralar seçiliyor bir enerji üssü yapılma gayreti içerisinde? Neden sürekli buralarda yeni termik santrallere e, bizler bizlerde sizlerde yapılmasın diye Bizlerde bunu e, dinleyicilere kamuoyuna aktarıyoruz. Sizce bir sebebi var mı? Wow, şimdi burada e, hani ben bu yerleri e, daha çok hani lojistik imkanlarla seçtiklerini düşünüyorum. Yoksa aksi takdirde yani mesela şimdi bu termik santrallerin bacasından çıkan partikül maddelerin asit yağmurlarının e, 200 kilometre çapında bir alana yayılabildiği e, bilimsel çalışmalarla sabit. Aksi takdirde yani lojistik şeylerle düşünülmüş olmasa yani e, Türkiye'yi besleyen en önemli tarım alanlarından en verimli alanlardan birisi olan Çukurova'da ee, bu kadar çok termik santral yatırımı yapılmazdı. Yani e, bunun dışında şunu da söyleyeyim e, ben şu bu açtığımız davalarda şunu da tecrübe ettim bunların üzerinde yani bu termik santrallerle ilgili olarak e, ve diğer enerji üretim tesisleriyle ilgili olarak bir herhangi e, doğru dürüst bir analiz bir strateji falan filan da yapıldığını düşünmüyorum. Ki bunun da ikrar edildiğini gördüm tecrübe ettim. 2011'de mesela Bizim yine Körfez'in karşı kıyısında yani şu anda bu davasını yine 2011'de açtığımız ilk 8 tane termik santral davasından birisi Atlas Enerji Diler Termik Santrali. Ve Danışta idari Dava dahilleri Kurulu Körfez'in karşı kıyısında İskenderun'da Sarıseki'de bulunan bu termik santral için idari Dava Dahirleri Kurulu bümlet da oluşturmuştuk ve bu e, arada e, iki 2018'de, 2010, 25 Aralık ya da 27 Aralık 2018'de Danıştay 13. dairede bu termik santrenin duruşması oldu. Duruşmaya işte hı hı. şirketin avukatları ve şeyler de geldi. EPDK'ndan temsilciler ve uzmanlar da geldi. E i̇şte ben orada bu argümanı sundum. Dedim ki yani burada hani ben gittiğim zaman Ankara'ya kocaman kocaman binalar, gökdelenlerde o eskiden zannederdim ki dedim hani burada çok acayip analizler yapılıyor, planlar, programlar yapılıyor. Ona göre geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılıyor. Yok dedim böyle bir şey. Bugün dedim hani yüzde şu anda Türkiye'nin %35 enerji arz fazlası var ve Makine Mühendisleri Odası bu çalışmayı TİH ve Cumhurbaşkanlığı'nın resmi verilerinden alarak hazırladı. Türkiye'nin %35 enerji arz fazlası var. Bizim bölgemizde 30 küsur tane termik santral yapılmaya çalışıldı. Şu 4 tanesi yapılıyor. E yapılsaydı ne olacaktı? 30 insanlar böcek gibi zehirleni bölecekti. Bu kadar. E, hı hı. Orada hani duruşmada böyle demedim ama e, duruşmada bu kümülatif etki iş, e, analizi bir planlama analiz yapılmadığına ilişkin algümanların üzerine EPDK uzmanı bana ne dedi? Duruşmada mahkeme heyetine ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bizde biraz da kervan yolda diziliyor dedi. Öyle bir şey olur mu ya? Enerji piyasası cenneme kurulu bunun ismi. Enerji piyasası <gülüyor> cenneme, bunu, cenneme bunu, kurulu duruma göre hareket ediyor. Biz yani, zaten pratikte böyle olduğunu biliyorduk ama resmi olarak da ilk defa herhalde duydunuz ve şok etkisi yaratmıştır. eminim. Aynen gibi. ben de şu ben bir şey söyleyemedim yani o anda. Şok etkisi yarattı bende. Yani ee, kervanyol da çıkıyor. Bu kadar ailenin. Yani şimdi ee, bu kadar termik santrali yıldınız yıldınız yıldınız. Ondan sonra şimdi Türkiye'de yüzde otuz beş enerji arz fazlası var. Türkiye'nin elektriğinin yüzde otuz yedisi kömürlü termik santrallerden üretiliyor. Ha, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Covid-19 koronavirüs salgınları nedeniyle bir veya iki sene belki de daha kısa süre içerisinde bu termik santrallerin tamamı kapatılmak zorunda kalacak. Ve Kesinlikle. Türkiye termik santraller kapatırsa da yüzde otuz beş enerji arz fazlası var. Ee, elektrik kesintisi olmadan hayatına devam edebilecek diye düşünüyorum ben. Daha dün bu özel sektörün özellikle de yenilebilir enerji santrali yatırımları danışmanlık yapan bir uzmanla konuştum ve bana şunu söyledi onu da aktarmak isteyeyim hemen. Özellikle bu Covid-19'da birlikte yasakların olması ve enerji talebinin düşmesiyle birlikte bu arz fazlasının ne kadar ee, çok olduğu ve de bu enerji piyasası biliyorsunuz çok acayip bir piyasa ee, üreticilerin ne kadar zor durumda olduğundan bahsetti bana. Hakikaten e, kullandığımızdan çok daha fazla enerji üretiliyor şu anda. Zaten bu raporlarla da var. Dolayısıyla hani iki, bizim 2023 Cumhuriyet'in 100. ile ilgili e, enerji yatırım politikamız var. Önce bir 100 bin megawatt sonra bu daha da arttı revize edildi. Bence bunun yeniden bir gözden geçirilmesi lazım. Covid-19'da da. Biraz üretimin durduğu anda e, kaldı ki artık bütün evlerimize giren cihazlar işte AA Plus vesaire. E, bu enerji verimliliği artıyor kayıp, kaçak artıyor. kayıp kaçak önlenmeye başlandı. Daha verimli cihazlar kullanıyoruz ve şu anda biliyoruz ki bu kadar enerjiye ihtiyacımız yok. Yani hep şunu söylüyorlardı gaz lambalarıyla mı oturacağız? Böyle bu bunun zaten bir gerçekliği yok ama bu kadar enerjiye ihtiyacımızın olmadığı da aşikar. Peki neden yapılıyor? Özellikle bu en kirletici, sağlığın bu kadar önemli olduğu günlerde termik santral gibi yatırımlar niye yapılıyor? Gerçekten büyük bir soru işareti yerden gözden geçirilmesi evet, yani gerektiğini bunu düşünüyorum. Hala anlayabilmiş değilim. Yani e, ve işin ilginç tarafı hani buradan hani bizi dinleyen bu termik santrallere yatırım yapan sermayedarlar varsa, ona, onlara da şunu söylemek istiyorum. Ya yani Biz yıllardır diyoruz, insanları kanser ediyor, öldürüyor, denizde balığı bitiriyor, doğayı bitiriyor. Bunu dinlemiyorlar, önemsemiyorlar. Kazandıkları paraya bakıyorlar. Ve, ve şeyde bir termik santral yatırımcı şirketi, şirketine biz şunu sorduk. Ya dedik, siz bu, bu termik santralin yatırım maliyeti 1,5 ila 2 milyar dolar arasında. Bu kadar parayı buraya gömüyorsunuz. Dünyanın eee durumunu, ülkenin enerji ihtiyacını, Orta Doğu'daki siyasi gelişmeleri, jeopoliteyi analiz ettirip buradaki duruma göre Türkiye'de ne kadar enerji ihtiyacı olabilir bunları analiz ettiriyor musunuz dedim. Yani mesela şöyle söyleyeyim, işte Suriye'de, Irak'ta savaş çıktı ve Türkiye'nin ihracatı durdu. Bizim Adana'da organize sanayi bölgesinin elektrik tüketimi yarıya düştü. Yani şimdi bütün bunları analiz ettirmeden ya tamam hadi insanları öldürmeyin vursamıyorsunuz termik santral yaparken. Ya kendi kazandığınız para açısından da o zaman yani paranızı gidin yeni önebilen her şeye yatırın yani. Yani bu analizi de yaptırmıyorlar. Ben, o, neden yapıyorlar bunu? Ben hala sözebilmiş değilim yani. Nasıl? E, yatırımcılara alım garantisi veriliyor çünkü. Belli bir yıllarda herhalde bir onlarda yatırımını çıkaracağını sonra belki ilerisinde de kar edeceğini düşündüğü içindir. Yani burada aslında bence yatırımcının pek bir suçu yok. Ama bunu analiz, iyi bir analiz etmeyen, buna izin veren EPDK'da ya da Enerji Bakanlığı'nda falan aramak lazım bu sorunun yanıtını diye düşünüyorum. Şimdi İsmail Bey Son iki dakikamız falan var. Ee, ben daha... Geni, yani Mersin Akkuyu'ya da sizi yakalamışken bir böyle iki dakikalık bir özet e, isterim. Muhtemelen dört program yapsak Akkuyu konuşmak için yetmeyecektir. Evet. Ama şu anda son durum ne? Bu Covid-19 başlayınca şu iddialar da ortaya atılmıştı. Rus personel kaçtı gitti vesaire diye ama doğru olmadığı da çıktı e, ortaya. Kaba inşaat... E, bitti mi? Şu anda e, reaktörle ilgili ana işlerin inşaatına geçildi mi? Nedir durum? Şimdi Serkan Bey şöyle yani, Akkuyu nükleer santrali e, tüm Türkiye ve tüm Akdeniz havzası için büyük bir tehlike arz ediyor. Büyük bir tehlike oluşturuyor. yani Bütün dünyadaki nükleer santrallerin tamamı aslında tehlike oluşturuyor. Fakat Akkuyu nükleer santralinin özellikle olarak oluşturduğu bir tehlike var. O da buranın zemini uygun değil. Bakın e, oraya her biri 14 bin ton ağırlığında 4 tane nükleer reaktör binecek. Daha her biri 14 bin ton ağırlığında 4 tane nükleer reaktör binmeden 56 bin ton yani 56 bin ton ağırlık bilmeden Akkuyu'nun zemin betonu kendiliğinden çatladı. 2018'de çatlamış biz bunu tabi kuşu çıkmıyorlar ancak 2019'da Habertürk gazetesi internet sitesinde bir yayınlanan bir özel haberden öğrendik. Daha sonra Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gelmiş betonu sökmüşler ondan sonra betonu söktükten sonra arkasından yeniden betonu koymuşlar fakat şey yine ikinci defa daha çatlamış. E şimdi daha üzeri 56 bin ton ağırlık binmeden zemin betonu çatlayan bir nükleer santral projesine neden devam ediliyor? Bu Türkiye'yi ekonomik olarak bitirir. Japonya'nın Japonya yine sermayelerin mantığıyla bakıyor, söylüyorum yani çünkü insanlar ölmüş ölmemiş çok umursamıyorlar. Yani sermayeler mantığıyla yatırımcı mantığıyla söylüyorum Fukushima nükleer santralinin Japonya'ya maliyeti 600 milyar dolar 600 milyar dolarlık bir maliyeti Türkiye kaldırabilir mi? Hayır kaldıramaz. Mümkün değil. Şimdi 2010'da biz Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri olarak oraya bölgeye çalışmaya gittiğimizde orada bir balıkçı bize dedi ki ben dedi 1982 yılında buranın biliyorsunuz ilk nükleer santral lisansı 1976'da verildi. 1986 Hı -hı. yıl 1982 yılında Burada zemin e, tabliyesi inşasında çalıştım. Buraya biz 50 ton çimento bastık zemine 100 metre ötede demizden çıktı çimento dedi. Onun üzerine bakın iki, Temmuz 2016'da Akkuyu Nükleer Santralinin keşfine gittik. Biz de arkadaşlarımızla beraber o zaman henüz daha çevre davalarından çekilmemiş olan Türkiye Barolar Birliği'nin avukatıydık. E, Metin Feyzioğlu henüz daha çevre davalarında olan desteğini çekme kararı almamıştı. Ee, o, Hı -hı. Iı, Türkiye Barolar Birliği'nin mücadelesi devam ediyordu. Biz de komisyondaydık. Orada arkadaşlarımızla beraber şunu söyledik. Bakın dedik buranın zeminin altı boş. Burada nükleer santral yapılamaz. Burada büyük bir facia. Bütün Akdeniz bölgesini ıı, için müthiş bir facia. Büyük bir facia meydana gelir vesaire. Fakat biz zemin, betonun zeminden, o zaman daha beton falan yoktu zeminden ölmek aldıramadık mahkemeye. Ve 15 Hı -hı. kişilik Başında profesör mülvanı olan bir kişilere biz zeminden örnek aldıramadık. Ondan sonra ne oldu? 2018'de zemin betonu kendiliğinden çat çatladı. Çünkü bilimsel çalışma bir sürü değil bir ki, sürü bu... sorunlarının olduğunu biliyoruz. Hakikaten biraz da müdahale ettim. Çünkü son çekimiz kapatmam gerekiyor artık. Hem Adana'yı konuştuk hem de Mersin'e de bir... Akkuyu'yu nükleer santrenine de bir Akkuyu iş yaptık ama... çok kısa bir cümle daha söyleyeyim. Z son bir cümle ee... söyleyelim. Bence başka bir programda bunu detaylı konuşalım. Tamam. Hemen şunu söyleyeyim. E, Lisans iptal Davası'nı kaybettik. İstinaftan da aleyhimize döndü. Danıştay'a temiz ettik e, Akkuyu'yu ve tem temiz dosyamızda şimdi biz Danıştay'dan keşif edilmiş incelemesi istedik. Geçtiğimiz haftalarda. Yani bir hafta on gün oldu. Şimdi oradan bir keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz. Zeminin nükleer santral yapılmaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için. Akkuyu'da böylece nasıl takip ettiğinizi öğrenmiş olduk. Avukat İsmail Hakkı Atal'a e, memleketin Adana'da ve Mersin'de e, ne gibi sorunlarla e, boğuştuğunu e, dinlemiş olduk. Oradaki e, sorunlara ışık tuttuk. İsmail Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için Ben için. teşekkür ederim Çok sağ, sağ imkanı bunları dile getirme imkanı verdiğiniz için Son olarak söylemek istediğim bir şey var O da şu artık Dünyada ve Türkiye'de e, Bu e, çevre mücadelesi Çevre mücadelesi Olmaktan çıkmıştır Yaşama hakkı mücadelesi <Gülüyor> haline dönüşmüştür Bugün insanların çok... Yaptığı çalıştığı e, insanlara artık Şunu söylemek lazım Çocuklarınıza ev, araba, tapu almak, arsa almak yerine çocuklarınızı yaşanabilir bir dünya bırakın. Eğer yaşanabilir bir dünya bırakmayacaksanız, bırakamazsanız zaten ev, araba, tapunun hiçbir işe yaramayacağını COVID-19 salgınında gördük. Kesinlikle, kesinlikle. Sağlık her şeyin başında geliyor. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. İyi günler, iyi Bir ekonomi ekoloji programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek alasmaladık ısmarladık. Diyelim, hoşçakalın. <gülüyor>